bu resimde ne görüyoruz programındayız? Ee, ben Nurşah Yılmaz. 15 günde bir yayınlanan programımızda daimi konuklarımız değil e, bir sanat eserine odaklanıyor. Hem eseri okumaya hem de üzerine düşünmeye çalışıyoruz. Ee, evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. İsimlerinizi yine sizlerden bir duyalım. Merhaba ben Birce Doğan. 5. sınıfa gidiyorum. 10 yaşındayım. Ben Zeynep. Merhaba. Merhaba ben Rüzgar. 5. sınıfa gidiyorum. Merhaba ben Şüvan. Merhaba ben Kumsal ve sizinle gidiyorum. Evet bugün sizlerle bir Türk ressamı Aliye Berger'in Güneşin Doğuşu adını verdiği eseri üzerine konuşacağız. Eser karşımızda. Şimdi sizler bu resmi detaylı bir şekilde incelerken ben başlamadan önce dinleyicilerimize hatırlatmamızı yapayım. Aliye Berger'in Güneşin Doğuşu adlı eserini bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan açıp sizler de bizimle birlikte inceleyebilir ve bize eşlik edebilirsiniz. Evet neler görüyoruz resimde bakalım neler dikkatimizi çekti Zeynep? Evet şu an görmeyen birini anlatacak olursam e, çok büyük ve parlak bir güneş var resimde daha çok canlı renkler kullanılmış e, ve sağ alt köşeye yakın yerlerde 3 e, adet insan görüyorum e, galiba onlar insan tam değilim. Onun dışında e, aşırı fazla renk kullanılmış ve renkler birbiriyle işine geçmiş gibi duruyor. Bu kadar. Hı hı. Kumsal? Ben bir güneş görüyorum. Ve önünde de böyle sanki bir deniz böyle dalgalar var. Ve gerçekten çok fazla renk kullanılmış. Bence çok güzel duruyor. Rüzgar? Bence bütün... E, şey Çok fazla renk kullanılmış ve güneşte çok parlak e, ve renkler birbirine girdiği için bir böyle derinlik hissi vermiş. Hı hı. Çınar? Hocam ben çok fazla renk kullanıldığı için çok karmaşık bir resim olduğunu düşünüyorum. Yani belli olmuyor ne anlatmak istediği. Hı hı. Ama ben Zeynep'in insana benzettiği şeyleri daha çok ördeğe renk <gülüyor> Ee, insana benzettiğiniz yer tam resmin sağ alt köşesi değil mi? Görmeyen birini tarif eder gibi yapalım. Sağda böyle insana benzeyen figürler. Kaç tane insan seçebiliyorsunuz? Üç. Zeynep, üç. Özellikle evet, ben üç tane seçebiliyorum. Ve, ve bir de şey o e, dalgaya benzer şeylere ben daha da benzettim ve sanki o üç tane insana benzeyen figür dağlara çıkıyor gibi. Dağlar var, insanlar var, dalgalar, güneş. Ve birazcık da derinleşmiş ee, ve hatta Çınar'a göre birazcık da karmaşık bir hale gelmiş. Renkler görüyoruz. Birce? Ee, öğretmenim ben Zeynep'in dağa benzettiği şeyi denize benzettim. dalgalı bir deniz gibi. Rüzgar? Öğretmenim ben resimde e, dört tane insan görüyorum. Ve şey, mesela böyle e, şöyle üç tane insan var ve altta mavi bir şey var. Onu da bir insan kafasına benzettim. Böyle örtülü hı -hı. bir insan. Üç tane insan figürünü yan yana görüyorum. Ve alttaki o maviliği de sen yine bir insana benzettin. Peki bu insanlar ne yapıyor olabilirler? üretebilir miyiz? Hı -hı. Hı, -hı. hı hı. Keşife çıkmış olabilirler. Çünkü normalde böyle denize çok fazla uzaklaşılmaz bence. Yani kıyılarda yazılıyor hep. Kumsal. Ben e, o Mavi şeyleri dalgaya benzeteyim, yani denize benzeteyim. De, e, bence de o, yüzüğü olabilirler. Bu şekilde düşünüyorum. Hı hı, peki. Çınar? Hocam ben daha çok hala insan neyle de ördeyememiz? <gülüyor> Zeynep? <gülüyor> Öğretmenim belki daha çıkıyorlar demiştim. Hala öyle düşünüyorum. Ama belki de yani birazcık bana sonradan sanki bir şeyden de kaçıyorlarmış gibi bir hava verdi. Hı -hı. Yani güneşin doğuşu dediğine göre sabah e, vakitlerinde olan bir olay. Ve bu kadar erken bir insanın dağa tırmanması eğer tırmanıcı değilse biraz mantıksız. Ve zaten nedense bana şey e, hala kaçıyorlarmış bir yere. Hı hı. Birce? Öğretmenin güneşin doğuşunu e, seyretmeye gitmiş olabilirler mi acaba? Hı hı. Böyle keşif duygusuyla hareket ediyor gibiler dedi Rüzgar belki de güneşin doğuşunu izlemeye gitmişlerdir şimdi burada bir duralım e, bakın e, ressam kendisi bu resim için e, şöyle demiş e, uzaktan bakılınca bir koyun sürüsü otlağın bir parçası gibi görünür tabiatla birleşir. Ben de öyle yaptım. Aslında başka şeyler de söylemiş ama e, bir koyun sürüsünden bahsetmiş. Siz burada bir koyun sürüsünü görebiliyor musunuz? Zeynep? Öğretmenim evet, ben genel anlamda bak, bakıldığına gerçek bir koyun yok ama bence burada e, o bizim e, insana benzettiğimiz varlıklar e, koyunları anımsatıyor ve doğayla birleşmesinde derken de sanki ee, i̇nsanlar da e, aslında doğanın bir parçası demiş e, demeye çalışmış olabilirler. Hı hı. Kumsal? Ee, ben de senin fikrinle katılıyorum. Bazılarımızın öyle, <gülüyor> bazılarımızın insana benzerki şeyler bence de şey olabilir e, koyun sürüsü olarak adlandırılabilir ya da belki de burada gerçekten e, hiç koyun yoktur ve e, sadece bize koyun sürüsünün vibe'ını vermeye çalışmıştır. Vibe'ını derken ne demek istedin? Yani, ım, değil mi? Efendim. Hizini evet. Bunu vermek istemiştir. Belki de böyle evet gözümüze sokmak istememiştir. Ee, başka bir sürü şey de koymuştur. Ee, nitekim koymuş da bu arada. Ressam burada buğday yıkayan kadınlar da koyduğunu söylüyor. Hatta işte denizin çizgilerine böyle balıkları göstermeden e, balıkların suyun içindeki hareketlerini, çırpınışlarını vermeye çalıştığını da söylüyor aslına bakarsanız. Ve ayrıca bir köşede bir sepet dolusu da balık varmış. Bunları kendisi söylemiş. Siz bu figürleri seçebiliyor musunuz böyle bakınca? Çınar? Hocam ben denizin içindeki balıkları belirgin bir şekilde seçebiliyorum çünkü... Deniz normalde mavi olur ama içlerinde daha çok sarı, yeşil, kırmızı tonlarında renkler oldukları için hı hı. ben böyle düşünüyorum. Balıklar çok ona seçiliyor. Rüzgar? Bir köşesinde hani böyle pa paket içinde, ay, poşet içinde balık var demişti. Ben o balığı şey e, solda görüyorum. Solda böyle ortalarda bir yerde böyle e, paket içinde bir sürü balık var. Ve burada e, aslında burada renkleri kullanarak biraz bizi şaşırtmaya çalışmış. Kumsal? Ben de rüzgarın dediğine katılıyorum. Solda böyle ortalarda e, böyle koyu bir kısım var. Sanki oradaki e, şeyler e, sepet dolusu balıkmış gibime geldi benim. Ee, bu şekilde işte düşünüyorum Peki, e, şimdi bütün bunlar e, güneşin doğuşuyla nasıl ilişkilendirilebilir yani sizce resimde güneşin önemi nedir Zeynep e, güneş doğduğuna göre yeni bir gün başlıyor ve yeni bir gün başlamak demek sanki e, her gün hayata yeniden başlamak gibi bir e, şey e, olarak adlandırılabilir bence yani doğanın her gün yenilenmesi gibi ve bugün de Güneş doğuyor, doğa tekrar yenileniyor, ee, yeni bir gün başlıyor ve e, her şey bu şekilde bence ilişkilendirilebilir. Başka neler söylersiniz? Güneşin doğuşunun önemiyle ilgili, güneşle ilgili. Çınar, Hocam bence burasında ana planda güneş var. Çok parlak olduğu için direkt göze çarpan şey güneş. Zaten kullanılan renkler ve temalar da güneşin doğuşuyla alakalı. Hı hı. Güneşin doğuşu, batışı değil. Adı güneşin doğuşu olduğu için mi güneşin doğuşu? Batışına benzemiyor mu? Yani arada bir fark var mı sizce? Yani görünüm olarak nasıl ayırt edersiniz? Doğuşu ve batış arasındaki farkı nasıl söylersiniz? Kumsal? Bence bu güneşin doğuşu. Çünkü mesela o şeyinde söylediği gibi, bu resmi yapan kişinin de söylediği gibi mesela eğer burada buğday toplayan kadınlar işte Koyunlar vesaire varsa, e, bunlar işte sabah yeni bir güne kalkmış olabilirler, yeni bir e, sayfa açmış olabilirler kendi hayatlarında. E, yani her şey yeni başlıyor Rüzgar. E, şey, bence e, Güneş'in doğuş aldığını e, havadaki renklerden de anlayabiliriz. Güneş doğarken daha çok turuncu sarı renkler oluyor ve ben de şu an havada güneş dışında türünce basılı renkler görüyorum. Hı, renklerden ayırt edilebilir. Peki çocuklar bu bütün gördüklerimize birlikte ele aldığımızda bu resmin konusu ne olabilir? Adını bir kenara koyarsak ya da adıyla birlikte de düşünürsek. Kumsal? Ee, bence mesela yeni bir güne başlamak yani benim için e, her şey unutup aslında sadece önüne bakmak e, gibi ben görüyorum. Bu resmin de konusu işte güneş doğduğu için yeni bir gün başladığı için sanki böyle yeniden böyle bir şeyler başlıyor artık düzeltebilirsin bazı şeyleri gibi görüyorum. Evet bir şeylerin başlangıcı yeni bir sayfa demiştin. Birce sen ne düşünürsün? Bence bu resmin konusu huzur çünkü orada koyunlar varsa hani huzur içerisinde otlayabiliyorlardır balıklar. E, yüzüyormuş deniz içerisinde e, ressamın söylediğine göre. Bence huzur bu resmin konusu. Hı -hı. Güneşin verdiği bize güneşin verdiği huzur. O zaman e, bu resme bir isim e, bulmamız gerekse senin için bu güneşin verdiği huzur mu olacak? Biz evet. isim de koyduk bir yandan. Zeynep? Öyle canım, bence e, birazcık tekrar uyanmak gibi bir e, ismi de olabilirdi çünkü e, bunu biraz daha sade değil de derince düşündüğümüzde Yeniden uyandığımızda yine e, demin de söylediğim gibi yeni şeyler, e, yeni hayatlar, yeni bir sayfa açarız. Aynı Kumsal'ın söylediği gibi. Ve e, bunları da düşündüğümüzde e, yeniden uyanmak gibi bir e, şey, isim olabilir belki senin için. Evet ve tekrarlara vurgu yaptın. Yeniden, yeniden kalkmak, yeniden uyanmak, yeniden başlamak. Rüzgar? Karışıklık derdim ben. Karışıklık. Çünkü e, bütün renkler birbirine karışmış ve ben buradan pek bir şey anlayamadım. Yani çok belirgin bir şey yok ama bence güzeldir. Hı hı. Çınar da ilk anda çok karmaşık bulduğunu söylemişti. Bu karışıklığı yorumlamıştı. Çınar sen ne düşünüyorsun? Hocam hala karmaşık görünüyor ve bu resmin konusunu ben güneşin verdiği mutluluk olarak düşünüyorum. Ve adını da bu koyardım bence. Güneşin verdiği mutluluğu e, resimde nerede görüyorsun? Hocam bir güneş doğuyor, yeni bir gün başlıyor. Yeni bir, hmm. nasıl söylesem, yapacak yeni şeyler. Yani her şey yeni oluyor. Yani bize hissettirdiklerinden ayrı düşünmek pek de mümkün değil aslında. Şimdi gördüklerimizden hareket ediyoruz ama bir yandan da biz de bıraktığı, uyandırdığı hisle e, de konuşuyoruz değil mi? Bu e, açıkça, Çınar'ın görüşü e, bunu gösteriyor. Yani bize verdiği his ayrı bir yere koyulamıyor. Zeynep? Öğretmenim bazı arkadaşlarımız buna hala karışık dedi ama bence eğer resmen bizim gibi ele alıp böyle iyice derine indiğimiz zaman ve gerçekten sorguladığımız zaman o kadar da karışık gelmiyor. Yani ilk baktığımızda renklerin birbiriyle karışması olarak da adlandırılabilir bu karışıklık ama... Bence mantığa indiğimizde ve bolca düşündüğümüzde o kadar da bir e, karışıklık yok diye düşünüyorum. Hı hı. Bu e, karışık da görünse bu karışıklığı çözebiliriz. Daha dikkatli baktığımızda işte dalgalarla oynaşan balıklar, işte buğday yıkayan kadınlar dedik, tarlada çalışan kadınlar diyelim. Bir koyun sürüsü seçilebiliyor. Aliye Berger'in de söylediği gibi. Tüm figürleri e, Doğan Güneş'in zengin bir renk paleti içerisinde Denize, güneşe ve toprağa yedirerek tarlada çalışan insanları doğanın ayrılmaz bir parçası gibi resmetmiş kendisinin de söylediği gibi. Dinleyenlerimizi e, hatırlatalım. Bugün e, küçük programcılarımızla Aliye Berger'in Güneşin Doğuşu adlı eseri üzerine konuşuyoruz. Sorularımız üzerinden şöyle devam edelim isterseniz çocuklar. E, güneşin doğuşu ve batışı bize ne ifade ediyor? Şimdi biz de uyandırdığı duygular üzerine konuşmaya başladık Çınar'ın görüşüyle birlikte. Biz neler, bizde ne, ne tür duygular uyandırıyor? Doğması, batması. Hangisini tercih edersiniz? Hangisini izlemeye seversiniz diye konuşmuştuk programın başında. Neler söylersiniz? Kumsal. Bence doğuşu, huzuru, e, böyle kendini bozmayı, batışı da e, yine e, bir günün bitişini, diğerinin başlayacağını, yani umudu yine. Kendimizi bulmak derken neyi söylemek istedin? Yani mesela önceki gün bir yanlış yaptıysak sonraki gün onu düzeltebilmeyi ya da bazen kafa dinleyip kendi kendimize kalmayı yani yeni bir günün başlangıcı, yeni bir sayfa açmayı önceki de dediğim gibi. Yapıp ettiklerimiz üzerine aynı zamanda düşünmeyi de demiş oldu Kumsal. Zeynep? Öğretmenim bence güneşin batışı aslında e, bitişi yani sonu güneşin doğuşu ise başlangıç geliyor benim için e, güneşin bitişi ay, güneşin e, e, batışında yani benim için bitişinde aslında tekrardan e, bitti artık Hı. tamam ok, ama güneşin doğuşunda ise evet yeni bir gün hazırlıklı ol sana güveniyorum hadi başla bana gibi bir şey alıyorum bir enerji alıyorum. Bence de böyle e, bir anlamları var benim için. Yani batış her zaman bitişi gibi. Hatta dilin sürüştü bitişi gibi e, düşünüyoruz. Başka türlü olamaz mı tam tersi Çınar? Hocam ben güneşin doğuşunu e, o gün yapabileceklerimiz, yapmamız gerekenler. Batışı neyse o gün yaptıklarımız. Hı hı. Yine bir bitiş olarak. Yine bir gün sonu sonu olarak düşündün sen de. Bir başlangıç olarak düşünmedin. Ama bir yandan da e, gecenin başlangıcı olarak da düşünebiliriz. Yani gece yapıp edeceklerimizin başlangıcı olarak da. Düşünemez miyiz? Düşünemezsiniz. Mi? Ama yani burada günü merkeze alıyoruz galiba. Hani e, Güneşin bir başlangıç olması herkes için, çoğunluk için galiba daha kolay hemfikir olabileceğimiz bir başlangıç noktası gibi. Birce? Ee, öğretmenim, e, bence eğer güneş batmazsa da o zaman yeni bir günde başlamaz. Yani yeni bir başlangıçta yapılmaz. Bence güneşin batışı da bitiş olarak e, şey yapılmamalı bence. Çünkü bir gün bitecek ki yeni bir gün başlayacak. Evet, ne dersiniz? Rüzgar, yani sürekli tekrar eden de bir şey var diğer yandan hakikaten. Yani bitmiş olmuyor, yeniden başlıyor. Yeniden başlamasına yol açan şey o döngü değil mi? Hani o e, döngüyü de ifade ediyor bir yandan. Önemli bir de şey oluyor mesela, böyle güneş gidiyor başka bir ay geliyor. Evet onu soracaktım. E, ne gibi şeyler tekrar ediyor doğada olup bitenlere bakarsak? Neler tekrar ediyor? Kumsal'da tekrar vurgusu yapmıştı yorumunda. Zeynep? E, mantıken baktığımızda yıllar, mevsimler, aylar, dakikalar, saniyeler, salseler, günler. Bunların hepsi e, tekrar ediyor. Bilce? Öğretmenim, e, yani açıkçası doğadaki zaten çoğu şey bir döngü. E, Hayvanlar da doğuyorlar, yaşıyorlar işte besleniyorlar, ondan sonra işte bazıları doğuruyorlar, sonra ölüyorlar. Aslında doğadaki çoğu şey bir döngü bence. Evet, bizim yaşamımızda da benzer olaylar var. Neler var bizim yaşamımızda? Rüzgar? Sabah, gündüz mesela okula gidiyoruz, geliyoruz. Ders programımız. Ders programı, dersler, sınavlar, sınav başlangıcı, sınavların bitişi. Çınar? Hocam yaşam sürekli tekrar ediyor. Yaşam sürekli bütünüyle tekrar halinde. Peki e, çocuklar bir düzen var mı bütün bu olanlar içinde? Yani bizim yaşantımızdaki benzer durumları da düşününce sizce bir düzen olduğu söylenebilir mi Rüzgar? Evet öğretmenim söylenilir. Çünkü e, her şey tekrar ediyor yani günler, geceler. Tekrar Azim etmesi gelişim. bir düzenin düzenin olduğunun kanıtı mıdır? Burada mı anlıyoruz? Yani tekrar etmesi evet bir düzenin kanıtıdır ama düzensiz olan şeyler de var. Hı, ne gibi? Yani mesela bir ay kullanıyoruz ve seçtiğimiz kişi değişebilir. Hı hı. Değişim de var bununla birlikte. Peki Kursa? Ee, bence bir düzen var. Ee, tekrar etmesinden var. Ama mesela e bu düzen şeyin içine farklı farklı hayatlar yaşanmışlıklar girince yani sonuçta e, her şey senin planladığın gibi gitmiyor e, bence bir düzensizlik de söz konusu burada Beyne? Öğretmenim bence e, şey tekrar eden şeyler illaki şey olacak düzenli olacak bir düzen içerisinde bulunacak diye bir şey söz konusu değil. Mesela genellikle bu genellikle genellikle bazen gibi anlatırız. Mesela şimdi şöyle diyebilirim genellikle Mart aylarında hava sıcak olur ya da soğuk olur. Bu tarz bir söylerken şey düşünebiliriz böyle e, Ama mesela o genellikle olan şey bir düzen içerisindedir bizim için. Ama Hı. sonra bir e, bir gün mesela sıcak olur, bu düzen bozulur. Bu yüzden bence düzen de düzen içerisinde değildir. Yani bazen bozulabilir. Ama biz onu düzenmiş gibi algılıyoruz, genellikle diyoruz. Bunun evet. da, bu ne olabilir acaba Çınar? öğretmenim ben Zeynep'e katılmıyorum. Çünkü her şey bir düzen içerisinde olmazsa... O döngü olmaz yani. Gece gündüz birbirini takip etmez eğer düzensiz olursa. O düzensizlik de aslında düzenlidir diyorsun. Evet. Komiser? Ben aslında benimle bir yandan katılıyorum, Aa. bir yandan katılmıyorum. Çünkü mesela evet doğru söylüyorsun bu konuda değil. Mesela genellikle falan yani bir günse okulu değişir. Bu doğru ama mesela Çınar'ın değil bir gece gündüz. Kesinlikle gece gündüz olur. Çünkü e, dünya durmuyor mesela. Kesinlikle diye bir kelime de var çünkü. Rüzgar? Öyle mi? Mesela kumsal demiştim mesela. Gece ve gündüz her zaman olacak diye ee, ama bence e, her zaman olamaz çünkü dünyanın da bir sonu var. O zaman bitecek ve artık olmayacak yani. O zaman bu, bu, bu düzen hep var mıydı? Değilse öncesinde ne vardı? Zeynep? Öğretmenim bence şey siz şöyle demiştiniz e, ya da biri demişti tam bilmiyorum. E, ha, e, düz, e, şey düzensiz yani düzen düzen de arada sırada değişebilir. Yani düzen de değişebilen bir şeydir. Ama ben buna katılmıyorum. Çünkü eğer bir şey değişiyorsa bence onun için o şey düzenli değildir. Mesela her gün 1 2 3 1, 2 3 diye gidiyorsa bu düzenlidir. Hep değişiyor ama düzenli ama mesela bir, bir olup bir 4 olup bir 3 olup böyle karışık gidiyorsa bence bu düzensizliktir. Başka düzensizlik e, gibi gördüğünüz şeyler var mı evrende? Böyle düzensiz gibi gördüğünüz, uyumsuz, düzensiz gördüğünüz birce? E, öğretmenim aslında mevsimler bence. Çünkü e, mesela şu an e, havaların açıkçası çok fazla soğuk olması gerekiyordu. Aralık ayındayız. E, belki bazı e, yerlerde kar bile yanması gerekiyordu ama hiçbir yerde açıkçası kar haberi almıyoruz. Hı hı. Küresel e, iklim. Ne düşünüyorsunuz, Zeynep? Öğretmenim bence insanların görüşleri de düzensizdir. Mesela ben dün gece düşündüğüm bir şey bugün e, bugün katılmıyor olabilirim. Hı. Mesela dün e, artık bence konular çok saçma demişimdir. Bugün ya dün başka bir şey dedim işte bence artık konular daha mantıklı deyip e, görüşümü değiştirmiş olabilirim. Ve bu yüzden bence insanların e, görüşleri zaman içerisinde değişir ve bu düzensizdir yani. Çınar? Hocam bence insan da doğaya benziyor. Çünkü insan da sürekli bir döngü içerisinde ama insan da değişebilir. Birazcık örnek verebilir misin? Yani buna da işaretler neler görüyorsun? Hayatında, hayatımızda? Hocam mesela her gün okula gidiyoruz, derslere giriyoruz. Ama hı hı. E, mesela her gün dersler farklı oluyor. Buradaki karmaşıklığı peki düzensizlik olarak yorumlar mısın Çınar? Başta söylediğine dönersek. Hocam karmaşıklığı düzensizlik olarak yorumlayabiliriz. Çünkü her güneşin doğuşunda denize aynı renkler vurmuyor. Farklı renkler vuruyor. Bu nedenle belli bir düzen olmuyor. Kımsal. Bence karmaşıklığı asla düzensizlik olarak yorumlayamayız. Çünkü mesela her gün aynı şeyi tekrar edersek, mesela her gün matematik ödeyi yap, her gün matematik ödevi yap. Hı -hı. Bir gün de Türkçe ödevi yapayım ya dersin, yani bunalırsın. O yüzden mesela bence değişiklik de iyi olabilir bazen. Her zaman değişiklik karmaşı değildir. Hı -hı. Zeynep? Yani karmaşıklık tabii ki de düzensizlik olarak yorumlayamaz ve bence karmaşı aslında düzenin de bir parçasıdır. Eğer her zaman her şey düzensiz olursa o zaman bence e, e, şey mantıken karmaşı olmaz hatta her şey düzensiz olursa bir düzen olur mantıken benim için. Çünkü her şey düzensizse her şeyin düzensiz olma düzeni olur ve e, bu hiçbir zaman bozulmazsa da böyle bir düzen kalır. Çınar? Hocam Zeynep karmaşıyı düzen olarak yorumladı ama ben daha çok düzensizlik olarak yorumluyorum. Çünkü her gün bir karmaşı olursa, e, yani herkes aynı anda bir şey söylerse bir gün, gün günde yine aynı şeyleri söyleyemezler. Çünkü o zaman farklı şeyler söyleme gerekiyor. Yani karmaşı bir düzensizlik örneği bence. Peki, e, eklemek istediğiniz bir şeyler olabilir mi tam e, sürenizin sonuna geliyorken? biraz böyle düşündürücü bir hal aldı, hatta karışık bir hal aldı durum. Aliye Bergen'in tablosundan hareketle biz daha çok doğadaki döngüsellik, işte güneşin doğuşu, batışı, gece, gündüz, mevsimler ve bunun gibi konulara odaklanmış olduk. Bu döngüselliğin diğer varlıkları, insanın yapıp ettiklerini nasıl etkilediği sorusu bizi insan ve doğa ilişkileri üzerine düşünmeye teşvik etti. E, sadece insan ve doğa ilişkilerini konu edinen sorularla da ilerleyebiliriz. E, yani geçtiğimiz haftalarda e, konuştuğumuz mimar üzerine de konuşabiliriz. Hatta iklim e, meselesine de değindi. Şimdilik biz bu kadarıyla yetinelim. E, programı kapatırken biz dinleyen, bizimle düşünen, bize eşlik eden Açık Radyo dinleyenlerine çok teşekkür etmek istiyoruz ve yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Yes,